Hayırlı akşamlar. Bir can veren pervaneler programı ile daha tekrar karşınızdayız. Geçen haftaki programımızın sohbet konusu Yozgatlı Fenliydi. Bu haftaki sohbetimizin sohbet konusu ise Urfalı Nabi. Bu akşam da kıymetli üstadın Hayati İnanç'la birlikte kadim şiiri yani gazellerin, mısraların, beyitlerin ellerinden tutacağız inşallah. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Safalar getirdiniz. Estağfurullah. Hocam bugünkü sohbet konumuza geçmeden önce şu soruyu sormak istiyorum. Niye biz ısrarla kadim şiir diyoruz? Mesela eski şiir desek olmaz mı? Eski şiir demek biraz az saygı göstermek olur. Saygıya uygun düşeni kadim yani kıdemli yani eski. Kadim kıdemi üzret ver kolunur diyor mecelle. Yani belli olmayan öncesi belli olmayan geçmişten gelene kadim denir kıdemli efendim kıymetli kökleri maziye uzanan bizim de kültür dünyamızda en büyük ihtiyacımız köklerimize uzanabilmek çünkü istikbal köklerde kadim edebiyatımız demek elbette çok daha saygılı, güzel, düzgün bir ifade biçimi olur. Şimdi hocam bugün Nabi Üstad'ı ama. Evet. Size her sorulduğunda Nabi için şunu diyorsunuz. Üstadımdır. Üstadımdır. Evet. Ne için üstadınızdır? Nabi, Nabi kimdir? Benim abimdir. <gülüyor> Nabi abi, 1712'de vefat etmiş. O yüzden tanışamadık. Sadece yüz yüze görüşemedik. Tanışamadık dediğim o. Yoksa divanıyla şehirleriyle 40 yıldan uzun süreden beri iç içeyiz. Eskilerin bir sözü vardır. Mükatebe nısfı mükâlemedir derler. Yani bir kişiyle sohbet etmenin kıymeti neyse yazdıklarını okumak onun yarısına tekabül eder. Yani nısfı, yarısı. Nabi merhum en çok okuduğum, en çok üzerinde durduğum şair çok besleyici hikemi tarzın kafile başı öyle anılır. Bu şu demek. Klasik şiirimizi, kadim şiirimizi illa bir kategorize etmek, sınıflara ayırmak falan gerekirse başlıca iki başlık altında görmek mümkün. Aşıkhane, Hakimhane. Yani bir tarafında şeyi, bir kısmı aşka dairdir, hissiyata dair, kalbe dairdir, duygu öndedir. Şiir ekseriya öyle olur zaten ama bir de hikemi tarz, hakimane tarz var ki o da aklı öne alır. Yani aklı terbiye eder, akıllıcadır. <gülüyor> i̇şte bu üslubun hiç şüphesiz, yani ikinci bir isimden bahseden yoktur. Hiç şüphesiz kafile başı, lideri, nabi üstadımızdır. 1642-1712, 70 yıllık bir ömrü var. Dediğiniz gibi Urfalı, asıl adı Yusuf. Urfalı Yusuf Nabi, bu sahada <gülüyor> yani aklı terbiye eden, akla yol, gö yol gösteren, ben ona işaret levhaları diyorum evet. tarzında, ee, o kadar parlak örnekler verir ki, o kadar güzel e, yansıtır. Bizim belki hani söze sohbete başlarken işte bir Kızıl Deri Ata sözünde denildiği gibi falan bir Çin atasözünde belirtildiği gibi diyerek başlayan paragraflarımız yerine veya onun yanında bu üstatlarımızı tanıdığımız ölçüde klasik şiirimizden üstatlardan verilecek örnekler çok daha doyurucu, tatminkar yol gösterici olacaktır. Nabi merhum dedim ya 40 küsur yıl. Yani bu kadar uzun süre Bıkmadan okuyabileceğiniz kaç? Kaç tane eser sayabiliriz? Yani, sayabiliriz? yani, hayatımızın yani bu içinde. enteresan bir şey. Ben ne zaman <gülüyor> Nabi Divan'ı önüme alsam, rastgele bir sayfa açsam vay be bunu da mı dedi demişimdir. Beni şaşırtmaya bu kadar zamandan beri devam ediyor. Yani eksik bir şey bırakmamıştır. Yani sanki yani sanki peki sıra o ekolde onu takip eden o öyle ustalar geldi ki Erzurum Müftüsü Hazık Mehmet, Sadrazam Koca Ragıp Paşa, Yozgatlı Fenni geçen hafta bahse konu ettiğimiz, Çelebizade Asım merhum, yani Bursalı Beli, Bursalı Mehmet Emin İffet, yani saymak da bitmeyecek kadar çok müstat onu takip etti. Ve hiçbir de üstünlük iddiasında bulunmadı. Mesela Hazık Mehmet merhum, ee, biz de ikinci nabi sayılmaz mıyız filan diyerek, yani, yani ki, onları da hatlerini bilerek diyorlar ki bilerek yani ya. nabî yani, koyalım ondan sonra. Bugün kısmı biraz övünür. Evet. Yani buna rağmen Nabi merhumun üstünlüğü liderliği tartışılmamış. İsterseniz bir örnekle. Çok güzel olur. Gibi ya nabi merhumun hikemiyi tarzda ki sözlerine bir örnek de vermiş olalım. Sen de çok soru var gibi duruyor. <gülüyor> Tenbehaki aczolan şebnem gibi üftadenin. Cümleden evvel yeten hurşid olur imdadına demiş. Ya. Mesela bu beyte baktığımızda şunu görüyoruz. Şebnem, çi damlası. Jale demek. Kelimelerle meşgul olmak, onlar üzerinde kafa yormak ayrı bir zevktir. Tavsiye ederim. Efendim, bu insanın zihnini de açar. Kullanabildiğiniz kelimeler kadar geniş bir evrende yaşarsınız. Ufkumuzu da genişletiyor Ufkumuzu haliyle genişletiyor. ister istemez. Şeb nem. Şeb gece. Nem bildiğimiz nem ıslaklık. Gece ıslaklığı gece nemi işte sabah erkenlerinde yaprakların, çimenlerin gülün üzerinde gördüğümüz harika güzellikteki o ıslaklığın adıdır. Farsçası Cale işte. Gerçi şebnem de Farsça. Efendim biz ona çiğ damlası Türkçe'de öyle diyoruz. Şimdi bunun üzerinden bir misal verip hayata bir düstur getiriyor. Bir prensip vaz ediyor. <gülüyor> Bak diyor ne yaptı çiğ damlası? Tevazu etti. Aczile tenbahaki acz. Aczile ten acz. acz tam bir tevazu ile yüzünü yere sürdü. Öyle ya toprakta ıslaklık halinde görünüyor. Seher vakti burada kimler ağlamış. Çimenler üstünde gözyaşları var diyor yaşayır. Evet. Bu tevazuna ödül olarak sabah güneşiyle göklere yükseltildi. İneni Allah çıkartır, yükseltir. Mütevazı olanı rahmet rahman büyütür. Yani abiye ait bir mızı. Yani tevazu etmeyi öğütleyecek ama verdiği misal bu. Çiğ damlası yüzünü yere sürdüğü için ödül olarak göklere çıktığı gibi sen de yüzünü yere sür. Ve göklere çık. Yani bu yani ne demek şimdi? Bir İnsan yüzünü var. yere nasıl sürer? Secdeyle secde yani yani gayet dolaylı ama güzel latif bir anlatımla nasihatini de yapmış oluyor. İnmeden çıkamazsın. Her zilletin elbette bir izzet var içinde. Seyret çehi kenano ne devlet var içinde. Şeyh Galip merhum da aynı nükteyi. Her inişte bir çıkış var bak. Kenan kuyusuna düşen Hazreti Yusuf çıkınca Mısır'a sultan oldu diye de örnek getiriyor. Ama bir merhum hep böyle yani üslubu böyle. Şimdi hocam, Nabi Merhum'un e, Urfa'dan kalkıp İstanbul'a gelme hadisesi var. Çok genç yaşlarında, 20'li yaşlarında. Evet. Ve bu hadisenin çok güzel bir tevatürü var. Sizin böyle hikaye ettiğiniz. Ben <gülüyor> Duydunuz demek sizden. ki. Duydunuz, eksik olmayın. Geldiğinde usta şairlerle bir araya gelmek, onlarla oturmak istiyor. Fakat e, mihmandarı, ona rehberlik eden kişi Bakıyor haline kılık kıyafet pek düzgün değil Urfa'dan gelmiş yani kıyafet öyle gösterişli değil 17. 18. yüzyıl İstanbul'una göre epey e, yani. zayıf yani. Emmi diyorlar köylü ya yani sözüm ona. Emmi burada hani amca demektir ama e, oradaki kullanım biçiminde bir şey var yani böyle bir hafife alma incitmeden. Kinaya var yani. Kinaya var. Geldi bu buraya garibim. Hı. Ya bu şairlerin yanına gelse bu rezil olur, orada mahcup olur. Şimdi oraya gitme bir fırın ekmek yemesi lazım o meclise oturmak için falan diye düşünüyor. Fakat ısrarına da karşı çıkamıyor. Oradaki şairleri, üstadları öğütülüyor. Şöyle siz buna diyor esaslı bir şeyler okuyun da seviyesini anlasın. Ben de zaten önüne bir fincan koyacağım diyor kulpsuz sapsız. Nerede görmüş fincanı kahveyi içemez sıcak falan döker. O heyecanla eli titrer. Hem şiir okuyamayıp, hem kahveyi içemeyince. Olur ki haddini bilir de uzaklaşır kırmamış oluruz falan. Hem gönlünü almış oluruz. Gönlünü de almış de... oluruz. Yani oturttuk mu seni oraya oturttuk. Yani evet. Düşünün ki şimdi üyelerin girebildiği bir kulüp yani bu. Yani günümüze getirecek olursak çok ciddi bir meclis. O mecliste de kaide var. Meclisin başı. Bir redifle, bir kafiye ile bir üslup, bir örnek beyit söyler. Herkes sırası geldikçe o redife uyarak sözü devam ettirir. Öylesi yakışır. Yani aklınıza geleni söylemeniz olmaz. Üslup var. Yani burada bir usul var ona o göre, göre var. söylememiz lazım. Yani, tur tamamlanır, redifi değiştirecekse oradaki patron değiştirir. Yani tabir mazur görürsün patron diyorum. Hafız-ı Şirazi'nin divanından Farsça tabi. Esaslı bir beyt hem Farsça ama o divandaki bu şimdi oku, okuyacağım beyt Arapî-Farsî mülemma yani beytte hem Arapça hem Farsça kullanılmış. Birinci Mısır Arapça 2. Mısır Farsça. Ela ya eyuha edirke sen ve navilha ki aşk evvel Birinci Mısırada saki getir şunu da içelim yani bize teselli lazım. Ee, sonra devam ediyor. Aşkı kolay bir şey zannettik. İçine girdik ama büyük belaymış <gülüyor> falan. Ee, hem önündekini içmeye de teşvik eden bir beyt tercih edilmiş oldu. Bu arada biri daha var. O da e, Hafızdan devam ediyor. Hafız-ı Şirazî'den. Mara <gülüyor> canan çaemnu ay çun herdem. Ceras feryad medalet ke Uzatmadan hemen manayı veriyorum. Leylasını ararken çölde Mecnun takip ettiği kervandaki çan sesine dikkat kesilir. Onu kaçırırsa helak olacağı için uyuyamazdı. Aşık uyuyamaz. Biz de dünya çölünde Mevla'nın derdindeyiz. Kalbimizin tiktaklarına odaklandık. O bize her an dünyadan ayrılma vaktinin yaklaştığını hatırlatıyor. Gaflet ne mümkün. Bizim agah olmamız lazım. Aşık uyuyamaz manasında. Har edifli birer beyt okundu. Sıra Nabi'de. Şimdi kulübün <gülüyor> kurallarına göre bizim de yeni bir şey söylememiz Şimdi lazım ve usulüne göre söylememiz lazım. Ha söyleyeceğiz. Fakat Nabi merhum o gazelden devam etmek işten değil. Bir beyt daha okuyabilir. Ve sırasını başarıyla savunmuş da olur. Fakat level'ı yükseltiyor. <gülüyor> bir, bir üste çıkıyor. Arabi ve faresi söylenen sözlere Türkçe mukabele ediyor. Ve orijinal yani... Dolaşlama diyoruz değil mi şimdi yani o anda geldiği gibi önündeki kahveden de içecek ya. içebileceğini de gösterecek. Dutup kesin kenarından nezaket birle höppürdet. Desinler kahve içmek de bu emmi <gülüyor> amma uydu, ha, Nedif yerinde vezin yerinde me failin vezinde harika duruma uygun. Yani öyle bir içki şunu. Desinler hani emmi diye alıyorlar ya, desinler bu <gülüyor> kahve içmek de bu emmi amma mahir ha. Haliyle tabii şiirdeki dirayeti, üstünlüğü, kabiliyeti, fazileti keşfediliyor. Tabir yerindeyse eli öpülen bir şair olarak o gün başlayan e, durumu o, gördüğü itibar ömrünün sonuna kadar eksilmeden devam etmiştir. Altı Osmanlı sultanı gördü müddeti hayatında. Sultanlar değişti ama onun sultanlığı hiç değişmedi. Söz ülkesinin sultanıydı. Her zaman itibar gördü. Her zaman saygı gördü. Buna da fazlasıyla layık idi. El an İstanbul Karaca Ahmet'te medfundur ve selam. Şimdi hocam e, bu mısraları söylediğimde herkesin hatrına geliyor. Kime söylediysem şunu dediler. Devam ettiler. Sakın terki edepten... Kui mahbub hüdadır bu. Nazargah ilahidir. Makamı Mustafa'dır bu. 5 beyitli bir gazeldir. Nat-ı şeriftir. Yani Hazreti Peygamber'in övgüsünde yazılan şiirlere kadim edebiyatımızda nat, nat-ı şerif diyoruz. Mevzu Hazreti Peygamber'dir Aleyhissalatu vesselam. Hac yolculuğu sırasında uyuklamakta olan birini uyandırmak niyetiyle söylediği rivayet olunur. Sakın terki edepten kuyi mahbubi hüdadır bu. Nazargahı ilahidir, makam-ı Mustafa'dır bu. Habibi Kibriya'nın hapgahıdır fazilette. tefevvkerde kerdeyi arş-ı Kibriya'dır bu. Bu hakin pertevinden oldu deycuri adem zail. Amadan açtı mevcudat çeşmin tuhtiyadır bu. Felek demahı bu selamın çakidir, Anun kandilidir hurmatla-i nur-i ziyadır bu. Mürâti edeb şartıyla gel Nabi, bu dergâha matâf-ı kudsi yandır bu, segâhi enbiyadır bu, diyor. Birer cümleyle Türkçeden Türkçe'ye tercümesi <gülüyor> şu olabilir. Sakın edeb aykırı davranma çünkü Hz. Peygamber'in makamına geldin. Burası fazilet cihetinden, Arşun üstündedir. Gökteki yeni ayın dünya etrafında dönüp durması dahi buraya olan muhabbetin bir tezahürüdür. Bu kapının bağırı yanık dervişidir, ay ve güneş. Buranın toprağının ışıltısıyla yeri bütün mevcudat, bütün yaratılmışlar. Yokluk karanlığından, varlık aydınlığına çıkarıldılar, terfi ettiler. Yokluktan vardı, onun hatırına çıktılar. Levlâke levlâkele mâ halektul eflak diye meşhur bir hadisi kutsi'de. Bilindiği üzere sen olmasaydın hiçbir şey yaratmazdım buyruluyor. İşte o hadisi şerifi de şairane izah ediyor. Aleta ve son beytte bütün ikazlar, uyarılar, başkasına değil de kendisine imiş gibi nabi sana söylüyorum. Had safhada kemal mertebesinde edebe riayet et çünkü meleklerin tavaf ettikleri, peygamberlerin eşiğini öptükleri kapıya geldik. Evet. Şimdi o hürmet ifadesi tabi görüyorsunuz işte 306 yıl oldu. Nabi merhum gidelim. İşte klasik böyle bir şey. Kadim böyle bir şey. Bunca zaman geçti. Akide şekeri gibi hala hamdolsun. Bizim ihmalimize rağmen halen hatırlarımızda. İşte onu hatırlatmaya çalışıyoruz. Kendi kaynaklarımızda buluşturmaya çalışıyoruz insanımız. Şimdi hocam <gülüyor> e, bu şeyden sonra e, hani kadim diyoruz ya. Evet. Bu kadim öyle bir devam ediyor ki Nabi burada bir cümle söylemiş. Onun devamında Yahya Kemal Onlarıca çıkıyor. şair. Diyor ki sen öyle söyledin biz de böyle söyleyelim. İşte tabi Nazire diyor ona. Öksüz çıkıyor. Evet. Sen öyle söyledin biz de bir daha söyleyelim diyorlar. Ve bu kadim edebiyatı biz devam ettirmediğimiz için zannediyoruz ki bu hani bir sona geldi. Bir nihayete erdi. Böyle bir nihayet yok. Geçen hafta söylediğin gibi programa girerken okuduğun Yahya Kemal'i Mısralarında olduğu gibi son mezseheri haşre kadar şiiri kadim bir meşaledir, devredilir elden ele. Eninde sonunda yani güzellik örtülemez. Güneşli balçıkla sıkıyamazsın. İhmal de o kendini bir şekilde er ya da geç gösterir. Fakat tabii bize düşen kendimizle barışıp klasik eserlere, klasik değerlerimize daha fazla teveccüh göstermek ve bizde ne var sandıkta ne var ona bir bakmak define sandığının üzerine oturup da dilencilik yapmak biraz ayıp oluyor artık bu ayrılığın bitmesi lazım yani bizim, bizim bir hatırlamamız kendimize gelmemiz lazım bunlar bize ait biz birçok yabancı yerden kişilerden böyle kişisel gelişim dersleri falan <gülüyor> alırız böyle şeyler oluyor e, hacet yoktur aslında yani bizim kendi değerlerimizle barışmamız halinde buna çok fazla ihtiyaç duymayacağız. Ama bu ıı, gariptir ki bizim kendi dilimizi öğrenmemizi gerektiriyor. Yani Türkçeden Türkçe'ye tercüme ederken kastıma ona işaret ediyorum. Böyle bir ihtiyaç var. Şu an <gülüyor> Kendimiz, şöyle kendimizle aramız biraz açık ya. Yani. Şöyle bir şey geldi hocam aklıma. Mesela e, bu kadar imkanlarımız var. Evet. Hiçbir bir yerde şunu görmüyoruz. E, şöyle demiyoruz mesela. Yani belediyelerimiz reklam panoları asıyor ama bu reklam panoları gibi böyle hayatımıza işaret olacak. Evet. Levha olacak şeyleri yazsak. Çok güzel olur. Yani da böyle kısa bir izahla anlatsak. Çok güzel olur. Bunu en azından evlerimizde bir şekilde başlatmakta yarar var. Bizim artık yaşımız bir yerlere geldi. Ben çocukluğumda uğradığım her evde, her dükkanda... Böyle güzel özlü sözler, mısralar, kıtalar, duvarlarda görürdüm. Bu bir adetti. Biz bunu ihmal etmekle iyi etmedik aslında veya unutmakla. Ee, hatırlamakta fayda var. Kitaplar önümüzde hiçbir şey kaçmış değil. Bizim sadece kendimizle aramızı düzeltmemiz gerekiyor. O kadar. N Nabi Merhum'un yeri gelmişken biraz önce okuduğum o beyitli Natı üzerine şunu söyleyebilirim. Yüzlerce, kendisinden sonra yüzlerce onu takip eden eser ortaya kondu. Nazire biçiminde, tahmis biçiminde nazire bir benzerini yazmak demektir. Tahmis işte üçer mısra ekleyerek beşlemek demektir. Sayısız örnek verildi. Sadece Urfa'da bu şiir için yapılan tahmisler için bir kitap yazalım deseniz baya okunması zor, <gülüyor> hacimli bir eser ortaya çıkacaktır. Sadece Urfa'da bile. Ee, bu işte son e, asırda e, o, yaptığımız bir ihmaldir. Kabahat de bizdedir yani ki kimseyi suçlamaya hacet yok kabahat bizdedir. Dönüp bakmamız lazım eteğimizdeki taşı dökmemiz lazım. Çakır dikeni çok suladık artık gül fidanına su vermek zamanıdır. Şimdi şöyle bir şey var Türkiye'de en çok basılan kitap şiir kitapları. Evet en az okunan da şiir en az okunan da şiir kitapları şimdi siz de bunun üstüne bir de geliyorsunuz Osmanlıca'yı Farsça'yı Ha iyi de niye Arapça'yı koyuyorsunuz <gülüyor> adam ondan sonra diyor ki gözünü, bu gözünü ne korkuyor. diyor Normal. diyor Normal tabi. Ondan sonra gidiyor kişisel gelişim kitaplarına yani, biz işte şu hayatı tamam. şöyle yapmamız lazım. Olacak Böyle. hepsi ihtiyaç hepsinin yeri var. Ancak bizim kendi edebiyatımıza kendi lisanımıza kendi lügatımıza yaklaşmamız onunla samimiyeti arttırmamız bir ihtiyaç. Şimdi işaret levhaları deyince bu hafta yine Nabi'den <gülüyor> özür diliyorum. Estağfurullah. Gönül ne arzuyu cah eder ne tacu taht ister. Rehi himmette ancak kalbinler nermü payı saht ister. Çok güzel bir seçim. Gönül ne arzuyu caheder ne tacu taht ister. Rehi himmette ancak kalbinler nermü payı saht ister. Bunu şöyle etraflıca bir açıklamakta fayda var. Bu dünyada diyor gönül. Ne şunu ister ne bunu iki şey söylüyor. Ne arzuyu cah ne tac taht ister. Ne arzu icah eder. Yani ne makam arzu eder. Yukarıya çıkmak, tanınmak, bilinmek, meşhur olmak, yüksek makamlara gelmek. İstemediğim gibi servet, tac taht falan da istemem. Servet de istemem. Peki dünyada ne kaldı ki başka? Ne istiyorsun o zaman? 2. Mısra'da istediğini söylüyor işte. Rehi himmet de ancak. Himmet yolunda ancak kalbi nerm payi saht iki şey isterim diyor kalbi nerm. nerm yumuşak demek kalbi nerm yumuşak bir kalp hassas rakik ağlayan yanan kalbi nerm payi saht sert basan ayak Sağlam basan Sağlam sert yani kelimenin sert. tam karşılığı sert Tabi sağlam anlamında ama iki zıttı yani yan yana koyarak bize bir işaret çakıyor. Evet. Şimdi bakışlı, basışın yere basışın sert olacak, ayakların sert basacak, yeri titretecek ama kalbin yumuşak olacak. Bu iki zıttı birleştirince ancak himmet yolunda başarılı olabilirsin. Genellikle insanımız mesela merhametli, yumuşak kalpli olmak gerektiğini öğrenince davranışlarında da bir gevşeme, bir yumuşaklık gösterip kaybeder. Yahut sağlam basmak lazım, sert efendim olmak lazım, denediği, kalbi de katılaşır, yine kaybeder. Kalp yumuşak, ayak sert. İşte o dengeyi tuttur. Bana bu lazım diyor, ben bunu istiyorum. Bu nasıl bir yolculuktur ki? Bununla yetiniyorsun ve sana bu fazla fazla kafi geliyor, makamda, servette isteyenli olsun diyebiliyorsun. E bu yol himmet yolu, himmet. Önümüze koyduğu kavrama bakın. Biz bugün bu kelimeyi e, anlamak için epey zorlanmak durumundayız. Yani neden? Adı gidenin tadı da gider. Yani bir şeyin ismi eğer lugatınızdan çıktıysa. Şu anlamda artık kullanmıyorsanız artık tedavülde değilse o kavramın kendisini de kaybetmenizden korkulur. Burada bir fıkra hatırıma geliyor. Amca lokantaya girmiş ilk defa giriyor. Benim tanıdığım da biri. Bir ihtiyacı için şehre inmiş etrafa şaşkın şaşkın bakarken acıkınca lokantayı tavsiye etmişler gitmiş. Yemek söylemeyi de bilmiyor. Karşısındaki kişinin yediği yemek biraz tanıdık gelmiş, ondan getir yavrum. getirmişler patates yemeği. Yerken biraz böyle garip gelmiş, köydeki gibi değil tabii orada sun iyilik var. Yavrum bu ne demiş bu patates amca demişler patates yemeği. Ya demiş adı gidince tadı da gitmiş. Biz buna kumpir derdik çok güzel olurdu. <gülüyor> Himmet kelimesi. Şöyle bir düşündüğümüz zaman herhalde günümüzde pek kullanımda değil gibi evet. yani değil mi? Hele gençlerimiz herhalde bakıyorlar ne şimdi, demek. Şimdi lugata bakalım hocam istersen. Bakalım. bakalım lugat ne diyor bakalım. Sonra izah etmeye çalışacağım. Lugatimiz olsun. Ee, lugat bize bu mesafede olacak. Böyle eline uzatınca <gülüyor> ulaşabileceğim diye. Şimdi yerde şöyle bir şey var hocam. Ha. Ee, yanlış hatırlamıyorsam bunda e 80.000'den fazla kelime olması lazım. Bilmiyorum. Bu, evet içinde. Şimdi biz buradan e, himmete bakalım. Oku bakalım. Himmet, gayret, emek, çalışma, çabalama. Evet. Yani tek, bu kadar mı? Başka, bu kadar. Burada bu kadar. Ben başka Kısa bir lügata da bakmıştım. Yani evet. yüksek bir gaye uğrunda bütün enerjisiyle e, yola çıkma manası var. Yani Mana, dört mana vermişti ben baktığım lügatla bir de bir de yani bu kelimeleri öyle de anlamak lazım mesela günümüzde en yakın şöyle düşünüyorum da odaklanma yani bir miktar bize hatırlatabilir bütün gücüyle e, e, yüksek bir değer uğruna mesela Allah yolunda diyor yani lügat öyle açıklamıştı Mustafa Nihat özön lügatına baktım e, bir de kubbe altı lügatına baktım işte günümüzde böyle birkaç örnek var hamdolsun eksikte de değil Öyle bir e, istiyor ve öyle peşine düşüyor ki yani sağa sola bakmadan artık odaklanmış vaziyette işte günümüz insanında bu kaybedilmiş bir değerdir. Eli işte gözü oynaştı der eskiler. Himmeti zayıf olana. Dağınık böyle ya, bir ucundan tutuyor falan böyle bir zayıf. Hiçbir şeyi tam yapmıyor. Tam yapmıyor. Yarım yarım evet. ama işte ondan bir bütün olmasını Bekliyor. düşünüyor. E, bu da pek e, olmuyor. Ondan sonra da mutsuz oluyor. Abi. Himmet edince, bütün gücüyle, gayretiyle, samimiyetiyle odaklanarak yürüyünce Cenab-ı Hak ihsan ediyor. Yani birçok örneğini görmemiz mümkün. 10 yaşında hafız görüyorsunuz mesela. Altı Çabasının sayfalık. karşılığını veriyor diyelim aslında. 600 sayfalık metindir Kur'an-ı Kerim. O dili de bilmemektedir çocuk ama ezberleyebiliyor ve yaşı 10. İşte himmete bir örnek bu yani. Evet. Evet. Mesela odaklanmaya yaşı örneği veririm ben zaman zaman. Şu büyüklükte bir kağıdı alınız bir şehrin meydanına en sıcak yaz gününde bırakınız. Sabahtan akşama kadar güneşin altında kalsın bir Temmuz günü Ankara Kızılay'da. Akşam gidin o kağıdı alın sararmıştır biraz kurumuştur falan filan ama alev alev yanmaz. Sadece ısırdı tutuşmaz. Bir mercek alıp da şöyle uygun mesafeye getirip tutsanız bir saniyede tutuştuğunu alev aldığını görürsünüz. Artan enerji değil odaklandı. Bir noktaya teksif oldu. İşte beynin çalışma biçimi bu. Kalbin insanın yani neyin varsa bir noktaya e, himmet anlatmaya çalışıyorum. Yani himmet böyle bir şey. Himmet yolunda yürüyorum diyor. Allah rızasını takip ediyor. Güzel insan olmak, insanlara faydalı olmak, ser bırakmak efendim. Halka hizmet hakka hizmettir anlayışıyla öyle bir yol tuttum ki bu yolda bana lazım olan servet ve şöhret veya makam değil ne lazım kalbinerm payı saat payı saat sert basan ayak ve yumuşak kalp hikemi tarzın şairi dedik nabiyi ve e, okuduğumuzda bazı şeyler var ki yani bugüne bile hala Hakikat olarak değişmediği için belki oradan yerde. Bugün bile yani okuduğumuzda bana yol gösteren, size yol gösteren ve okuyacak olanlara yol gösteren bir durum ortaya çıkıyor. Bunu konuşurken benim aklıma şu geldi. Çorlu Ali Paşa'ya yazmış olduğu yedi beytlik bir gazeli var. O gazeli Çorlu Ali Paşa'ya yazmasaydı da bize deseydi ki evladım sana ders olarak bak şöyle bir yiğit-i beyt dik. Aynen geçerli. Buyur sen bununla hayatın ikamettir desin? bağ dehrin hem hazanın hem baharın görmüşüz. Biz neşatında, gamında, gamın görmüşüz. Çok da mağrur olmakim meyhaneyi ikbalde biz hazaran mest-i humarın görmüşüz. Topu ahı inkisara payı dar olmaz yine. Kiş vericahın nice sengin hisarın görmüşüz. Bir huruşiyle eder binhaneyi ikbali pest, Ehli derdin seyli eşki kisarın görmüşüz. Bir hadengi can güdazı ahdır sermayesi, Biz bu meydanın nice çabuk süvarın görmüşüz. Bir güneyler destbeste payıga icayigah, Bi adet mağruru sadrın itibarın görmüşüz. Kaseyi der yuzeye tebdil olur cami Murat. Biz bu bezmin nabiye çok badeharın görmüşüz. Yüzlerce yılda geçse geçerliğini koruyacak kaideler. Şimdi Aynı bu öyle. yedi beyti günümüz Türkçesine getirmezsek haksızlık olur. Tabii ki Değil yani mi? bu beyt bize yol gösterecekse bunu görmemiz lazım. Sırayla birer cümleyle arz edeyim. Maaşı kesilip, Evsiz barksız bırakılıp Halep'e sürgün yani sürgün gibi gitti 25 sene kaldı oraya yani çekilir hayat değil bir de böyle kıymetli insanların çilesi çok oluyor yani ilim irfanı tercih etliyse insan hayatı zor geçiyor. İnci yani, tanesinin hesabı. Hocam. Aynen öyle. İnci, İnci sancı mahsulüdür. Yani ızdırap olmadan bir şey olmuyor. Dev sancılarımın budur kaynağı diyor ya Necip Fazıl Merhum. Eyvallah. Minicik gövdeme yüklü kafta dev sancılarımın budur kaynağı falan. Tabi ya yani büyük sancı çek Niye? Büyük bir meyve verecek yani. Büyük bir güneş doğacak, inci hasıl olacak da ondan. Şimdi Çorlulu bunu yapınca kendisine İstanbul Çemberlitaş'a yolu düşenler, Sultan Abdülhamid'in türbesinin hemen yakınında göreceklerdir Çorlulu Ali Paşa medresesini. Onun adına yapılmıştır. Efendim şimdilerde orada margile ve tavla aksiyonları devam ediyor. Efendim harize hatırlayabilirler oradan. Çorlulu'ya sitem makamında yazıyorum. Ve birinci de diyor ki Çorlulu diyor zaman bahçesinde biz ilk baharı da gördük son baharı da. Neşe rüzgarı nedir, gam fırtınası nedir biliriz evvelallah Allah. Kiminle muhatap oldu <gülüyor> bil yani. Çok mağrur davranıyorsun, ağzından çıkan kanun böyle filan ama bu, bu hal böyle devam etmez. Bir gün sen işsiz kalırsın, seni arayan soran olmaz. Seni teselli etmek üzere ortada kimse de kalmaz yine biz oluruz etrafında, etrafında diyor. Hakikaten dediği gibi de oldu. Yani kısa süre sonra çorlulu düştü, epey düştü. Nabi merhum ona omuz verdi, dostluğunu esirgemedi. O zaman haliseyi bilenler, adam şiir yazmamış kardeşim keramet göstermiş dediler. ''Gönlü kırık olanların can yakıcı ah topundan başka silahları yoktur ama eğer sabır taşar da o topun fitilini ateşlerlerse hızlı ata binen nice süvarileri yerde görürsün.'' diyor. ''Taştan yapılan kalelerin yerle bir olduğunu görürsün.'' diyor. Allah ''Gözyaşının hasıl ettiği sel.'' diyor. Eğer bir coşarsa, cuşu huruşa gelirse tsunami'den beter bir felaket olur diyor. Karşısında kimse dayanamaz. Elleri bağlı olarak kapıda bekleyeceksin. Sana içeri buyur eden de olmayacak. O gün bizi hatırla. Bugün kibirle kaldırdığın murat kadehi bir gün dilenci çanağına döndüğünde görüşürüz diyor. Yani bu sözlere muhatap olmayı istemezdim doğrusu. Nabi merhum bunu söylemek zorunda kaldı. <gülüyor> Edebiyat tahlilcilerinin bir lafı vardır. Keşke... Yüz evi olaydı, yüzü de yıkılaydı, elde böyle yüz gazel kalaydı. <gülüyor> böyle hakikatli cümleleri biraz daha duysaydık gibisinden. Yani duysaydık gibi ama tabii adamın ne çektiğini <gülüyor> kendinizi biliyor. Nabi merhumun bu gazeli mektep, ekol gazellerdendir. Çok takip eden olmuştur. Aynı üslupta demin hatırlattınız ya Yahya Kemal Beyatlı, Konyalı Veysel Öksüz merhum. Aynı redifle bu gazeli takiben, aradan... Üç asır, iki asır yazılırken iki buçuk asır geçmiş olmasına rağmen terennüm ettiler. Oradan da bir iki örnek vererek geçelim istersen. Rengi yakut lemsi ateş gonca femler görmüşüz. Yare dert ağ yare derman çok sanemler görmüşüz. Mest olur yadıyla yaran özgedemler görmüşüz. Ayli şef encümde efzun camı cemler görmüşüz. Bezmi meyden sonra subhi muhteşemler görmüşüz. Yahya Kemal Veysel Üksüz ortak eseri. Üç mısra onun, iki mısra onun. Şiirin tamamını okuyup fazla zaman almayayım bu, bu bapta ama <gülüyor> yani o üslubun devamını görmenin ayrı bir zevki var yani işin doğrusu. Bunca zaman geçiyor ve üslub devam ediyor. İşte bize lazım olan bu. Şimdi Kadim dememizin sebebi bu. O işte. Eskimeyecek. Tabii eskimez. eskimez. Yani Baki merhum eskimez. Nabi merhum, Şeyh Galip eskimez. Bu işte klasik olmak, kadim olmak, bütün çağlara hitap eden insan derinlik arz etmek öyle bir şey. Bu ustalar eskimez. Biz sadece bilmekte gecikiriz. Kaybeden biz oluruz. Bu kaybı artık son verilmelidir. <gülüyor> Şimdi Nabi Hayatı hakkında çok bir şey bulamıyoruz. Yani, yani bayağı değil, bir evet. ben e, çabaladım. Farklı bir şey bulabilir miyim? Hayatı yani, divanı işte. Ya. Hayatı yani, divanı. E, buradan eksik kalanları da siz tamamlayın işte Var mı böyle üstüne ekleyeceğimiz? Özellikle bunları... Bir beytini daha hatırladım şimdi. Yani neyi idrakini pâke ile sivadan mihman mı gelir hâneyina pâke hicâbet. Şimdi klasik şiirimizin, divan şiirinin en mühim özelliklerinden biri, zahiri özellik. O vezni, ahengi tanıdığımız kadar zevk alırız okuyan da dinleyen de. Bu vezin terbiyesine, vezin ağırlık demek. Yani hecelerin bir ağırlığı var, o ağırlığa göre diziyor. Ne eksik ne fazla. Yani bu güzellik, intizam kendini gösteriyor. Ama buna kulaklarımız pek alışık değil belki. Onu kazanmakta fayda var. A yine idrakin ile sivadan mihman mı gelir haneyi ke Biz manaya dönelim. İdrak aynanı sivadan temizle. Yani kalbini onun bunun tutkularından Siva, masiva. Allah'tan gayrı her şey demektir. Den temizle. Evi temizle. Pırıl pırıl olsun. Çünkü misafir bekliyorsun. Allah'ın evidir. Kalp. Mihman mı gelir haneye napakya, napaka? Hicabet. Kirli eve misafir gelir mi? Utan. Mısra'ya bak. Şimdi bir şair başka hiçbir şey demiş olmasa. <gülüyor> Hatta beytin yarısını bile geçtim. İkinci Mısra sadece. Mihman mı gelir hane-i napake hicabet? Kirli eve misafir çağrılır mı? Utan diyor. Aynı meyanda aynı anlamda yaklaşık olarak Şeyhul İslam Yahya Merhum tamam, bir beyt örnek vereyim de Nabiye yine dönelim. Evet. Yahya Merhum çok özel bir adam. İnşallah onu da etraflıca bir konuşuruz uygun bir programımızda. 94 yaşında vefat etti. En büyük iki gazel ustamızdan biridir. Şöyle söylüyor layık <gülüyor> mı bu kim Kabe'ye puthane desinler Ma gayrın muhabbeti neyler senin kalbinde layık mı bu kim Kabe'ye puthane desinler Allah'tan başkasının sevgisini kalbinde bulundurmak Kabe'ye put sokmak gibidir. Allah, Allah, vay vay, vay, vay, vay. Yani. yani şimdi azizim bizim ustalarımızla hakikaten yani aramızı düzeltmenin faydası çok Hazreti Ömer'in sözünü hatırlayalım ey Kabe çok büyüksün diyor vallahi büyüksün ama yine yemin ediyor vallahi herhangi bir müminin kalbi senden üstündür Eyvallah. kalp beytullah buna dikkat çekiyor okuduğumuz iki beytte de şairimiz Şimdi biz şiir deyince ne anlıyoruz? İşte güzel sözler söylemiş, ilginç şeyler söylemiş, adama şair diyoruz. İyi de yani bu doğru ama onu söyleten arka plan, yetiştiği kültür dünyası, beslendiği alem asıl dikkat çekmesi gereken o. Odaklanmamız gereken orası işte. Oraya himmet etmeliyiz. <gülüyor> Ona bakmalıyız. Kalbin çerçöple meşgul olmasını. Bu kadar ağır bir gönül suçu olarak önümüze koyan, dikkatimizi buraya çeken ustalar. <gülüyor> Başka ne soru hazırladın? Şimdi hocam... Sen bir sürü çalışıyorsun tabii programdan önce de sorular hazırlıyorsun. çalışmadım evet. yerden çıkmaz inşallah. <gülüyor> Şimdi hocam, e, Nabi Üstad sadece divanını biliyoruz biz ama işte Hac Yolculuğu'nu yazdığı Tuffe-i var. Çok eseri var. Hayrabat, Hayriye efendim. Mesela Hayriye'si, oğlu... Naheïtaben yazdığı 2 bin küsur beyitli bir nasihatname'dir. Şimdi buna da dikkat edelim. Oğlunu hedef yani muhatap alıyor, onun ismini de vermiş zaten, ona söylüyor ama aslında bu gençliğe hitabe, aslında bu bir manifesto, yani hayat prensiplerini, tavsiyelerini, vasiyetini onun şahsında bu bir üslup meselesi yani. Sultan tahta çıktı diye kaside yazar, 21. yüzyıldan, 20. yüzyıldan bakarak işte ne bileyim sultana yaranmak için bir şeyler yapmış, yazılmış zannedildi. Bu çok eksik, çok kasıtlı, işi bilmeden konuşulan şeyler. O bir bahanedir. Bununla manifestosunu yazıyor şair. Mesela Surname diye bir eseri var. 561 beyittir. Sur, düğün demek. Surname, düğün şiiri, düğün eseri. E ne oldu? Sultan IV. Mehmet merhum tahttayken üç oğlu sünnet oluyor. Sünnet düğününde şair Nabi'den rica ediyor bir surname yazmasını. Zaten adet o. Yani şimdi ben sünnete gitsem ne yapıyorum? Zarfın içine bir şey koyuyor. Benim hediyem o. Evet. Herkesin yanında ne varsa onu verecek. O 561 beyitten ibaret bir manzume yazıyor, bir iki gün içinde, bir, belki üç gün içinde en fazla yazıyor. O düğün bahane edilerek harika bir eser günümüze miras kalıyor. Eskilerin, o dönemin hemen hemen eser verirken gözettikleri en mühim şeylerden biri, manzum olması, şiir tarzında olması neredeyse kural, yani nesil olarak çok az yazılmıştır usuldür. Yani biraz mürekkep yalamış, ilimle, irfanla meşgul olmuş. Kim varsa eli kalem tutar ve şiir yazar. Daha bu son dönemlere kadar da devam ediyordu. 35. Osmanlı Sultanı, Sultan Reşat merhum, Boğaz Harbi'ne dair, Çanakkale, Boğaz Harbi'ne dair beş beyitli bir manzume yazıyor, bir gazel yazıyor. O gazelin üzerine tespit edebildiğim yüzün üzerinde o dönemde hayatta olan şairler tarafından nazireler ve tahmisler yapılıyor. Yani bunların da birçoğu bürokrat. Yani adam tapu bilmem ne genel müdürü neyse yani askeri sivil erkan ama şair bak görüyorsunuz. Hem de böyle tematik belli bir konu üzerinde sultanın şiirini baz alarak taban alarak. Yani her herkeste o hüneri görüyoruz. Söz e, kaybolalı sözün işte bu anlamda e, kıymetten düşer gibi olması düşmesi son asra ait bir arızadır. Şimdi geçmişle günümüzü birleştirmeye çalışıyoruz biz. E, araba motorlarından hayatımızı çıkartıp e, gönül dünyamızı da bir şeyler aramamız gerektiğini düşünüyorum ben. E, yavaş yavaş da programın sonuna geldik hocam. Geldik mi? Evet. E, o zaman bir şey Güzel iki beyte temas etmeye vaktimiz Oyun kalacak hocam. mı bilmiyorum. Aniden kesebilirsin. Tabii. Yedi beyitli bir gazeli var. Onun ayrıca dikkatimi çeken. Yani e, şahsi tekamül kişinin olgunlaşması, adam olmasına dair prensipler vazeden önemli eserlerinden biri diyorum. Lezzeti azade gibi arzuluklardadır. Okunması çok zor bir şiirdir. Evet. Onun vezdini nasıl oturttuğu hakikaten mesele çok ağır yazmış. Lezzeti azade gibi arzuluklardadır. Çaşneyi istirahat nermhuluklardadır. Hem lezzet hem çaşneyi kelimelerini kullanıyor. Biri Arapçadan gelmiş, biri Farsçadan ikisi de lezzet. Tat demek... Hürriyetin tadı arzudan vazgeçmektedir. Kafam rahat olsun, başım ağrımasın diyorsan yumuşak huylu güler yüzlü ol kardeşim diyor. Yüzün gülmezse diyor, hayat zindan olur diyor. Yani enteresan bir şey. Maya İsa'man sâmâni rifât serfirûluklardadır. Kaleme bak ibret al diyor. Elindeki kalem. Baş aşağı gelmezse yazı yazmaz. Onun hikmeti de yazması da Tevazu et diyor, başına eğ diyor. Yani üsluba bakın ya, şair başına eğmen mütevazı olman lazım diyecek ama kalem baş aşağı gelince yazıyor. Yahut başka bir beyitinde dalgıç baş aşağı gelmezse inci çıkaramaz diyor. Yani hep böyle kişiye o gazel önünde ise çıkarabilirsin. Yani o gazel lezzeti de azadeki bir arzuluklarda. Ha tamam. Biz de ezberden söyleriz. <gülüyor> Eyvallah. Lütfen. İmtinanından halas olmak kibarı alemin çeşme sarı arzudan şuluklardadır. Şu Üstada hürmet. Şu beyt'teki manaya bak ya. Zamanın makam sahipleri, savcısı, polisi, müfettişi bilmem nesi işte. Hakimi. Karşısında ter dökmek istemiyorsan işin kolayı şu diyor. Ne? Arzu çeşmesinden elini yıkayıver. Yani bu bana lazım değil dersen, eğer mütevazı bir hayatı tercih edersen, herkesin peşine düştüğü şeye sen sırtını çevirirsen, ne müfettiş seni sorgular, ne savcı takip eder, ne hakim karşısına çıkarsın. Anadolu Arif'i demişti ya, düz gidirem hakime yolum düşmez, az yeyirem hekime işim düşmez. <gülüyor> Eyvallah hocam. Ee, son sözümü şimdi, soracaksın gene. Son sözünüzü soracağız çünkü La program... ilahe illallah Muhammedur Resul'a <gülüyor> son <Evet>. sözümü. <gülüyor> ee, sevgili dostlara da bu arada teşekkür ediyoruz. Böyle güzel bir program için bize <gülüyor> vakit geçecek. bu defa yapacağım. çabuk bitti galiba. Daha tatlı geldi hocam. Bir, sevgi, sevgilisinden bahseden aşık için vakit çabuk geçiyor. Teşekkür ediyorum ben de. Bize zaman ayıranlara. Ben teşekkür ediyorum Eksik hocam. Eksik olmak teşekkürler. Bu akşam da bir programın sonuna geldik. Sohbet konumuz Urfalı Nabi'ydi. Haftaya yeni bir şairimizle karşınızda olmak duasıyla diyoruz. Hayırlı akşamlar.